cenaze ve mezarlar cenaze cenazeler basiret sahipleri için bir ibret levhasıdır. Cenazelerde hatırlatmak ve gaflette olanları uyarmak vardır. Ne yazık ki günümüzün insanları daima başkalarının cenazelerini göreceklerini ve kendilerinin ölmeyecekmiş gibi kalacaklarını sanarak, gafletleri artmaktadır. Hiçbir zaman kendilerinin de bir gün, tabuta girip taşınacaklarını aklına getirmez. Bunu düşünseler de, çok daha sonra vuku bulacağını sanırlar. Tabutlarda taşınan akraba veya tanıdıklarının, bir zamanlar aynı görüş ve düşüncede olduklarını hesaba katmazlar. Halbuki, Onların bu zanları boşa çıktı ve zamanları munkariz oldu. Önünden bir sal veya tabutun geçtiğini gören kimseye yaraşan, o tabut içerisinde kendisini farz etmesidir. Çünkü mutlak surette kendisi de oradan geçecektir. Belki yarın, belki yarından da yakın. Hatta Ebu Hüreyre radıyallahu an bir cenazenin geçtiğini gördüğü vakit, ''Git, biz de ardından geliyoruz.'' derdi. Dımışıklı, mekul, Sabahleyin bir cenaze gördüğü vakit, ''Git, ben de akşam üzeri oradayım.'' derdi. Ölüm, belî bir öğüt ve süratli bir gaflettir. Evvelkileri götürür, Sonraya kalanlar ise bunu unuturlar. Üseyyid de, ''Ben hazır bulunduğum her cenazede, bu adam nereye gitti ve nasıl muamele görecek, düşüncesinden başka hiçbir şeyle meşgul olmazdım.'' dedi. Malik bin Dinar'ın kardeşi öldüğü vakit ağlayarak cenazesine gitti ve, ''Vallahi nereye gideceğimi bilmeden ben huzura kavuşamam.'' Halbuki hayatta olduğum müddetçe de bunu bilemem, dedi. Âmeş diyor ki, gittiğimiz cenazelerde herkes hüngür hüngür ağladığı için şaşırır ve cenazenin asıl sahibinin kim olduğunu bulup taziye edemezdik. Sabit el-Bennani de, gittiğimiz cenazelerde herkesi yüzü kapalı ağlar halde görürdük, derdi. İşte eski insanların ölümden korkmaları böyleydi. Ne yazık ki günümüzde cenazeye gidenler gülmekte, arkadaşıyla şakalar yapmakta, umursamaz bir vaziyette eğlenmektedir. Konuştukları vereselerine bıraktıkları mallar hakkındadır. Hiç kimse kendisinin de aynı şekilde öleceğini ve sonunun ne olacağını düşünmez, bu ne büyük akılsızlık ve gaflettir. Bütün bu gafletin sebebi isyandan doğan kalp katılığıdır. Bu suretle Allahü Teala'yı, ahireti ve önümüzdeki müşkül durumları unutarak gaflet içinde boş şeylerle vakit geçiriyoruz. Bu gibi gaflet uykusundan uyanmayı Allahü Teala'dan dileriz. Zamanımızda cenazede hazır olanların en iyileri cenaze için gözyaşı dökenlerdir. Bir insanın aklı olsa, ölüye değil, kendi için ağlardı. Nitekim İbrahim Ziyad, ölünün birine acıyıp da ona ağlayanlara bakarak, eğer kendiniz için ağlasaydınız, çok daha iyi ederdiniz. Çünkü bu adam, ölüm meleğini görmek, ölüm acısını tatmak ve son nefeste, İman korkusu gibi üç zorluktan kurtulmuştur. Halbuki bunlar sizin önünüzdedir dedi. Ebu Amr bin El Ala diyor ki: Cerir kâtibine bazı şiirler yazdırıyordu. Bu sırada ben de yanında bulunuyordum. Tam bu esnada bir cenaze gözüktü. Cerir yazıyı durdurdu ve Vallahi bu cenazeler beni kocalttı dedi ve şu mealdeki İki beyti okudu. Cenazeyi görünce elbette ki korkarız. Fakat o kaybolunca eğlenceye dalarız. Kurt sürüye saldırsa bütün koyunlar ürker. Birini aldığında otlama devam eder. Cenazede bulunan bir kimsenin cenaze adabına uyması saygıdan ileri gelir. Yine cenaze adabından diğer bir kısmı da, ölü kötü bir insan olsa bile ona hüsn-i zan etmektir. Çünkü işin iç yüzünü ve son nefesi bilmiyoruz. Rivayete göre, Ömer bin Zer'in komşularından birisi ölmüş, kötü bir insan olduğu için cenazesine kimse gelmek istememişti. O cenazeyi hazırladığı, namazını kıldı ve mezara gömdükten sonra ey zat Allahu Teala sana rahmet etsin. Çünkü Müslüman olarak yaşadın ve namazını kıldın. Her ne kadar onlar senin için günahkardır diyorlarsa da acaba günahsız olan kimdir dedi. Yine hikaye edildiğine göre Basra mahallelerinin birisinde adamın biri ölmüş Karısı cenazeyi yıkayıp defnedecek kimse bulamamış. Çünkü onun kötülüğünden ötürü kimse sahip çıkmamış. Bu durum karşısında kadın, iki hamal tutmuş ve cenazeyi musallaya götürmüştü. Yine de namazını kılmaya kimse gelmedi. Nihayet cenazeyi defnetmek için mezarlığa götürdü. O civarda bulunan zahitlerden bir zat. Adeta cenazeyi bekler gibi hazır duruyordu. Zahid, cenazenin namazını kılmaya hazırlanınca, bunu duyan civardakiler de cenaze namazına katıldılar. Fakat yine de böyle bir Zahid'in, bu tür bir fâsığın cenaze namazını kılmasına şaşmaktan kendilerini alamadılar. Bunun üzerine Zahid, ''Bana rüyamda kabristana in.'' Orada başında yalnız bir kadın bulunan sahipsiz bir cenaze var. Affedilmiştir. Onun namazını kıl, dediler. Ben de onun için geldim, dedi. Tabii bu sözleri duyanların şaşkınlıkları daha da arttı. Bunun üzerine Zahid, adamın hanımına, kocasının durumundan sordu. Hanım da, herkesin bildiği gibi sarhoş idi, dedi. Zahid kadına, İyi düşün, bunun hiç iyi bir tarafı yok muydu? diye sordu. Kadın, evet, kocamın üç hali vardı. Her gün sabah olup ayılınca elbisesini değişir, yıkanır, abdest alır ve cemaatle sabah namazı kılar, evde çocuk barındırırdı. Hatta bunlara kendi çocuklarından daha çok bakardı. Üçüncüsü, gece sarhoşluğundan ayıldığı vakit, Ey benim Rabbim! Benimle cehennemin hangi boşluğunu dolduracaksın der ve ağlardı. Zahid bunları dinleyince, şüphesi zahil olarak evine döndü. Sıla bin Üşeym'in kardeşi defnedildiği vakit, mezarının üzerinde kardeşi şöyle dedi. Şayet kabir azabından kurtuldunsa, büyük tehlikeden kurtuldun. Mezardakinin hali dahak. Radiyallahu an Rasulullah'a insanların en zahidi kimdir diye sordu. Bunun üzerine Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem kabri ve kabirde çürümeyi unutmayan, dünyanın fuzuli zinetlerini terk eden, bakiyi fani üzerine tercih eden, yarını düşünmeyen ve kendisini ölülerden sayandır buyurdu. Hz. Aliye radıyallahu anh, Ne oluyor? Mezarlara komşu oldun dediler. Şu cevabı verdi. Onlar sizden çok iyi komşulardır. Çünkü onlar dilleriyle dünyalıktan bahsetmezler. Kendi dilleriyle ahireti anlatır dururlar. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir hadisi şeriflerinde, Mezarlıktan daha feci bir manzara görmedim, buyurdu. Hazret Ömer radıyallahu an anlatıyor. Resulullah ile bir mezarlığa uğradık. Resulullah bir mezarın başında durdu. Kendisine en yakın ben bulunuyordum. Ağladı. Hepimiz de ağladık. Bize "Niye ağlıyorsunuz?" diye sordu. "Sen ağlayınca biz de ağladık." dedik. Resulullah Sallallahu aleyhi ve sellem, Bu benim annem Amine'nin mezarıdır. Ziyareti için Rabbimden izin istedim, verdi buyurdu. Hazreti Osman her ne zaman bir mezarı ziyaret etse ağlar ve sakalı ıslanırdı. Kendisine cennet veya cehennem anıldığı vakit ağlamazsın da mezar başında niye ağlıyorsun diye sorduklarında Resulullah'ın kabir ahiret yolunun ilk konak yeridir. İnsan orada kurtarırsa ondan sonrası kolaydır. Kurtaramazsa ondan sonrası daha zordur. Buyurduğu için ağlarım dedi. Amr bin As radiyallahu an bir zaman bir mezarlıktan geçerken kabristana baktı. Atından indi ve orada iki rekat namaz kıldı. Kendisine, böyle bir âdetin yoktu, neden böyle yaptın diyenlere, kabristandakilerle mezar arasındaki macerayı hatırladım da, hiç olmazsa iki rekat namaz ile Allahü Teala'ya yaklaşayım dedim, dedi. mücahit diyor ki, ölen insan ile ilk konuşan mezardır. Mezarı kendisine, ben, Kurt böcek yeriyim. Ben yalnızlık yeriyim. Ben garip ve karanlık bir yerim. İşte benim sana söyleyeceklerim bunlardır. Sana bunları hazırladım. Sen bana ve benim için ne hazırladın der. Ebu Zer radıyallahu an en yoksul günümü size bildireyim mi? En fakir günüm mezara konduğum gündür buyurdu. Ebu Derda radıyallahu an vaktinin çoğunu mezarlıkta geçirirdi. Sebebini soranlara öyle kimselerle düşüp kalkıyorum ki onlar hep bana ahireti hatırlatır. Yanlarından ayrıldığım vakitte de beni çekiştirmezler dedi. Cafer bin Muhammed de gece vakti mezarlığa uğrar onlara selam verir ve size ne oluyor ki sözlerime cevap vermiyorsunuz der, sonra da kendi kendine, vallahi onlarla cevap vermeleri arasında büyük engel vardır. Ben de yakında onlar gibi olacağım der ve sabaha kadar orada namaz kılardı. Ömer bin Abdülaziz de arkadaşlarından birisine, geçtiğimiz gece ölüleri düşündüm. Üç günlük bir ölüyü mezanında görsen, ne kadar samimi dostun olsa da ondan nefret edersin. Orada dolaşan kurt ve böcekleri, akan irinleri, pis kokusu arasında kurtların kendisini nasıl parçaladığını, kefeninin bozulup vücudunun pis hale geldiğini görüp kendisinden nefret ederdin, dedi. Ardından da bayılıp düştü. yezide de. Ey mezarlarında yalnız kalıp, ameliyle yerin içinde ünsiyet edenler, Ne olaydı, hangi amelinizle müjdelendiğinizi ve hangi kardeşlerinize gıpta ettiğinizi bilseydim, dedi. Sonra öyle ağladı ki, ağlamasından sarığının ucu ıslandı. Sonra da, vallahi iyi amellerle müjdelendi. Allah'a ibadette birbirine yardımcı olanlara gıpta etti, dedi. Hatem el-Esam, bir mezarlığa uğrayıp, oradakilere dua etmeyen ve kendini düşünmeyen, hem kendisine hem de oradakilere ihanet etmiş sayılır, dedi. Abitlerden Ebu Bekir, Ah anneciğim, keşke beni doğurmasaydın. Çünkü oğlun, Uzun müddet mezarda tevkif edildikten sonra uzun yola çıkacaktır dedi. Yahya bin Muazı râzi Adem oldu. Rabbin seni cennete davet ediyor. Hangi yönden ona icabet edeceğine bak. Eğer dünyadan ona icabet eder ve yolculukla meşgul olursan cennete girersin eğer mezarında bu davete icabet etmek istersen, cennete giremezsin, dedi. Hasan bin Salih, mezarlığa uğradığı vakit, dışın güzel ama bütün zorluklar içindedir, derdi. Atay Sülemi gece olduğu vakit, Ey kabir ahâlisi! Öldünüz, vay ölüm vay! Amelinizi gördünüz. Vay ameliniz, vay. Yarında ata sizinledir. Sözünü tekrar ederek sabahliğin oradan ayrılırdı. Süfyan diyor ki, mezarı çok anan onu cennet bahçelerinden bir bahçe bulur. Onu unutan ise sonunda orayı cehennem çukurlarından bir çukur bulur. Rebi bin Haysem evinde bir mezar kazdı. Kalbi katılaştığı vakit oraya girer, bir müddet yatar, sonra Mü'minun suresi 99. ve 100. ayetlerini tekrar tekrar okurdu ki manası şudur. Rabbim beni geri gönder ta ki ben zayi ettiğim ölüm mukabilinde iyi amelde bulunayım. Sonra Rebi, ey Rebi işte geri çevrildin, hadi amel et bakalım derdi. Ahmet bin Harp'te şöyle diyor. Yer, karyola ve döşeğini süsleyip uykuya yatan adama şaşar ve Ey adam, aramızda hiçbir perde olmadan uzun müddet benim içimde yatacağını düşünmez misin der. Meymun bin Mihran anlatıyor. Ömer bin Abdülaziz'le mezarlığa doğru gittik. Mezarları görünce ağladı. Sonra bana dönerek, Ey meymun! Bunlar atalarımın mezarlarıdır. Sanki dünyaya hiç karışmamışlar gibidir. Baksana! Nasıl toprak altında kaldı ve mezarları eskidi. Bedenlerini kurt ve böcekler yedi ve bitirdi dedi. Sonra tekrar ağladı ve... Vallahi şu mezara girip de, azaptan emin olan kimseden daha büyük, inam edilmiş bir kimse düşünemem, dedi. Sabit el-Bennani de şöyle anlatıyor. Bir defa bir mezarlığa girmiştim. Çıkmak istediğim zaman, ardımdan bir ses, Ey sabit! Onların susması seni aldatmasın. Onların arasında nice üzüntülü kimseler vardır, dedi. Rivayete göre Hz. Hüseyin'in kızı Fatıma, kocası Hasan'ın oğlu Hasan'ın cenazesine bakarak yüzünü yoldu ve ümid içinde yaşarken felaket ve musibet içinde akşamladılar. O musibetler hem büyüdü hem de çoğaldı, dedi. Denildi ki Fatıma, kocasının mezarı üzerinde çadır kurdu ve bir yıl orada kaldı. Bir yıl sonra çadırı söktü ve kendisini şehre götürdüler. Bu sırada mezarlıktan ''Aradığınızı buldunuz mu?'' diye bir ses geldi. Öte taraftan da ''Hayır, ümitlerini kesti ve geri döndü.'' denildi. Davud-u de mezar başında ağlayarak şu beyti söyleyen bir kadına uğradı. Hayatını kaybettin, mezara hapsedildin. Sensiz burada yaşanmaz, halimi bilir misin? Sonra da, ah evladım, ne olaydı, kurt ve böceklerin hangi gül yanağından yemeye başladığını bilseydim, deyince, davud tayi bir nara atarak bayılıp düştü. Malik bin Dinar'da bir mezarlığa uğradım ve şöyle bir şiir söyledim diyor. Nerede büyükleriniz, mezarlıkta yatanlar? Nerede saltanatıyla mala bel bağlayanlar? Bu sırada aralarından kendisini görmediğim ve fakat duyduğum bir ses bana haber veren kalmadı, hepsi yok oldu gitti sen pınar yanındasın, bedenimiz değişti. Ey geçmiş insanların ahvalinden soranlar! Gördüklerin içinde sana çok ibretler var, dedi ve ben ağlayarak geri döndüm. Aklı başında olan insan, başkasının mezarına baktığı vakit, kendi yerini görür ve ona göre hazırlanır ve kendisi gitmeden onların yerlerinden kımıldamayacaklarını bilir. Oradakilere bir günlük hayat vermek, onlar için bütün dünyadan hayırlıdır. Çünkü onlar amelin değerini bildi ve işin iç yüzünü anladılar. Onların hasreti, bir nebze olsun, günahlarına tövbe edip, azaptan kurtulmak ve yapacakları sevab ile derecelerini yükseltmektir. Onlar ömürlerinin kıymetini öldükten sonra bildiler. Bütün hasretleri bir saatlik hayattadır. Halbuki o saat senin elindedir. Sen onun yapmak isteyip yapamadığı her ameli yapabilecek durumdayken fırsatını değerlendirmiyorsun. İş işten geçtikten sonraki çekeceğin hasreti düşün. Salihlerden birisi, kardeşliklerden ölen birisini rüyasında görmüş ve elhamdülillah rahatsın demiş. Kardeşliği, o senin dediğin elhamdülillahi rabbil alemin sözünü burada söyleyebilsek, bizim için bütün dünyadan hayırlıydı. Beni nasıl toprak arasına sıkıştırdıklarını görüyorsun. Hayatta olan falan adam gibi ben de dirilip iki rekat namaz kılabilsem daha ne isterdim dedi. Çocukları önce ölenler. Yakınlarından veya çocuklarından birisi vefat ettiği vakit hayatta olana düşen vazife zaten yolculuk halindeyiz. O bizden daha evvel davrandı ve gideceğimiz yere gitti. Biz de yakında gideceğiz diyerek üzülmemeye çalışmaktır. Çünkü o da mutlak oraya gidecektir. Aradaki fark öne geçmek ve sona kalmaktan başka bir şey değildir. Buna inanan kimsenin elbette feryad figanı azalır. Özellikle kendisinden önce ölen çocuğu için alacağı mükafatı düşünen buna hiç üzülmez. Nitekim Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, Düşük bir çocuğumu öne geçirmem, benim için Allah uğrunda savaşan bin atlı askeri geride bırakmaktan daha sevimlidir buyurmuştur. Burada düşük buyurulması aşağıdan yukarıya tembih içindir. Yani düşük böyle olursa eksiksiz doğmuş bir çocuğun ölmesi şüphesiz daha değerlidir. Zeyd bin Erkam radıyallahu anh rivayet ediyor. Davut aleyhisselamın bir çocuğu vefat etmiş. Davud aleyhisselam da buna son derece üzülmüştü. Bunun üzerine kendisine, bu çocuk senin nazarında ne kadar kıymetliydi diye sorulmuş. O da, yer dolusunca altın dedi. Kendisine, işte sana bunun kadar mükafat ahirette verilecektir dendi. Yine Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem, Kimin üç çocuğu ölür ve alacağı mükafatı hesap ederek sabrederse, onlar ona cehennemde perde olurlar buyurdu. Kadının biri, ey Allah'ın resulü, iki çocuğu ölürse yine aynı mıdır diye sorunca, resulullah iki çocuğu ölürse de buyurdu. Çocuğu ölen anne ve babaya düşen vazife, onlara dua etmektir. Çünkü anne ve babanın çocukları için duaları daha çok kabule şayandır. Muhammed bin Süleyman, oğlunun mezarı başında durdu ve Allah'ım, ben oğlum için senin azabından korkar ve ona senin rahmetini umarım. Beni korktuğumdan emin kıl ve umduğuma ulaştır, dedi. Ebu Sinan da oğlunun mezarı başında durarak, Allah'ım, oğlumun bana karşı işlediği bütün kusurlarını bağışladım. Sen de sana karşı olan vazifedeki kusurlarını bağışla. Zira sen herkesten keremli ve cömertsin, dedi. Bedevinin biri de, oğlunun mezarı başında durarak, Allah'ım, Oğlumun bana karşı işlediği bütün kusurlarına bağışladım. Sen de sana karşı olan bütün kusurlarına bağışla, dedi. Zerbin Ömerbin Ömer bin Zer ölünce babası onu lahde yerleştirdikten sonra Ey Zer! Senin için olan acımız, senin üzerine olan, yani seni kaybettiğimiz için olan acımızı bize unutturdu. Acaba şu anda sana ne soruldu ve sen ne cevap verdin dedi. Sonra devamla Allah'ım bu sana gelen oğlum zerdir. Onu yaşattığın kadar yaşattın. Ömrünü ve rızkını takdir ettin. Ona asla zulmetmedin. Ben de elimden geldiği kadar sana ve bana itaat etmesini temine çalıştım. Allah'ım onun ölümünden duyduğum acıdan, bana vaat ettiğin mükafatı ben ona hibe ettim. Sen de onun azabını bana bağışla. Oğluma azap etme dedi. Ve oradakileri ağlattı. İşi bitip mezardan ayrılırken, mezardaki oğluna hitaben, Ey Zer! Artık senden sonra bizim bir ihtiyacımız kalmadı. Allah ile beraber başka hiçbir insana ihtiyacımız yoktur. Şimdi seni burada bırakıp gidiyoruz. Yanında kalsak da sana bir fayda sağlayamayız, dedi. Adamın biri Basra'da çok güzel yüzlü bir kadın gördü. Kadına, ben bu kadar güzellik görmedim. Bu güzellik mutlaka senin hiç üzüntü görmediğindendir dedi. Bunun üzerine kadın, dünyada kimsede olmayan keder bende vardır, dedi. Adam, o nedir deyince kadın şöyle anlattı. Kocam ve sevimli iki çocuğum vardı. Huzur içindeydik. Bir gün kocam kurban kesti. Bunu gören büyük oğlum, babasının nasıl kurban kestiğini küçük kardeşine de göstermek için onu yere yatırıp kesti. Öldüğünü görünce korkusundan daha kaçtı. Kocam onu aramaya gitti. Çocuğumu dağda kurt yedi. Kocam da dağda susuzluktan vefat etti. İşte ben bu dertler içinde olduğum halde sabretmemden dolayı Allahü Teala bu güzelliği bana ihsan eyledi. İşte çocuk öldüğü vakit Anne-babaya düşen vazife, birbirini teselli etmelidir. Çünkü her felaketin daha büyüğü vardır. Mezarları Ziyaret Ölümü hatırlamak ve ibret almak için, umumi mezarlıkları ziyaret etmek müstehaptır. İbret almakla beraber, bereketlenmek için de salihlerin mezarlarını ziyaret yine müstehaptır. İbni Ebî Melike diyor, Hazreti Aişe'yi radıyallahu anh'a mezarlıktan dönerken gördüm. Nereden geliyorsun diye sorduğumda, Hazreti Aişe bana, Kardeşim Abdurrahman'ın kabrini ziyaretten geliyorum dedi. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem, Mezar ziyaretinden men etmedi mi diye sorduğumda, Bana evet etti fakat sonradan bu yasağı kaldırdı, dedi. Ebu Zer'in radıyallahu anh rivayetinde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Mezarları ziyaret et ki bu sayede ahireti hatırlarsın. Ölüleri yıka. Çünkü düşmüş olan bedenlerle uğraşmak insana öğüttür. Cenaze namazını kıl. Belki o senin kalbine hüzün getirir. Mahzun insanlar ise Allahü Teala'nın himayesindedir, buyurmuştur. İbni Abi Melike'nin rivayetinde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ölülerinizi ziyaret edin ve onlara selam verin. Zira sizin için onlardan ders almak vardır, buyurmuştur. Nafi'nin rivayetine göre İbni Ömer radıyallahu an, uğradığı her mezarda durur, selam verir ve öyle geçerdi. Muhammed'in oğlu Cafer'in babasından rivayetinde Hazreti Fatıma radıyallahu anh'a bazı günlerde büyük amcası Hamza'nın radıyallahu anh, mezarını ziyaret eder, orada ağlar ve iki rekat namaz kılardı. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem ana ve babasının veya bunlardan birisinin mezarını her cuma günü ziyaret eden kimse mağfiret olunur ve iyilerden yazılır buyurmuştur. Diğer bir hadisi şerifte anasına babasına asi olduğu halde anne ve babası ölen kimse onlar öldükten sonra onlar için hayır duada bulunursa allah Teala onu iyilerden, ana ve babasına itaat edenlerden yazar, buyurmuştur. Yine bir hadis-i şerifte, kabrimi ziyaret edene şefaatim vacip olur, buyuruldu. Diğer bir hadis-i şerifte de, kim alacağı mükafatı düşünerek Medine'de beni ziyaret ederse, kıyamet günü hem şahidi hem de şefaatçisi olurum, buyurulmuştur. Mezar başında müstehap olan ziyaretçinin yönü ölüye ve arkası kıbleye dönük olmalı ve bu şekilde ona selam vermelidir. Mezarı ellemek, öpmek gibi davranışlardan sakınmalıdır. Zira bunlar Hristiyanların adetidir Hz. Ayşe'nin radıyallahu anha rivayetinde Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem Kim bir kardeşinin mezarını ziyaret eder ve onun başında oturursa ölü onunla ünsiyet eder. Kalkıncaya kadar onu dinler. Kalkınca onu uğurlar buyurmuştur. Süleyman bin Süheym diyor ki Resûlullah'ı rüyamda gördüm ve kendisine Ya Resûlallah bu kadar Müslüman seni ziyaret ediyor ve sana selam veriyorlar. Bunların selamını duyuyor ve anlıyor musun? diye sordum. Resulullah hem anlıyor hem de iade ediyorum buyurdu. Asım el-Cahdeli'nin akrabalarından birisi diyor. Ölümünden iki yıl sonra, Asım'ı rüyamda gördüm. Kendisine, sen ölmüş değil miydin diye sordum. Asım, evet, ölmüştüm deyince, ben, o halde şimdi neredesin diye sordum. O da, vallahi cennet bahçelerinden bir bahçedeyim. Birçok arkadaşlarım da var. Cuma'dan cumaya, Ebu Bekir el Müzeni'nin etrafında toplanır ve sizin haberlerinizi orada öğreniriz, dedi. Ben de, ''Cisimlerinizle beraber mi bulunursunuz?'' diye sordum. O da, ''Heyhat, cisimlerimiz çoktan çürüdü ve toprak oldu. Ruhlarımızla buluşuruz.'' dedi. Ben kendisine, ''Bizim sizi ziyaret ettiğimizi bilir misiniz?'' diye sordum. O, ''Evet, cuma gecesi, cuma günü ve cumartesi güneş doğuncaya kadar biliriz.'' dedi. Kendisine, Nasıl olur da o günlerde bilirsiniz dedim. O, cuma günü şerefinedir dedi. Muhammed bin Vasi, daima cuma günleri, mezarları ziyaret ederdi. Bunun sebebini soranlara, mezardakilerin cuma, cumadan bir gün önce ve cumartesi güneş doğmadan mezarını ziyaret edeni mezardakiler bilir. Bu da cuma günü hürmetinedir dedi. Bişr bin Mansur diyor. Taun yılında adamın biri devamlı olarak musallaya gider, cenaze namazlarına katılırdı. Akşam olunca mezarlığın kapısında durur. Allah sizi vahşette bırakmasın, günahlarınızı bağışlasın ve iyiliklerinizi kabul etsin der ve giderdi. Adam diyor ki, bir akşam mezarlığa uğrayamadım. Fakat evimde yine ölüler için dua ettim, uyudum. Rüyamda birçok kimseler etrafıma toplandılar. Onlara, kimsiniz, ne istiyorsunuz?'' diye sordum. Onlar da, ''Biz o mezarlığın insanlarıyız. Ben, ''Niçin geldiniz?'' diye sordum. Onlar, ''Sen evine geldiğin vakit bize hediye gönderdin.'' dediler. Ben, ''Ne hediyesi?'' diye sordum. Onlar, Yaptığın dualar, işte biz de bunun için seni ziyarete geldik dediler. Ben de zahmet etmeyin, her akşam sizi ziyaret eder ve hediyenizi veririm dedim. Beşyar bin Galip en Necrani diyor. Rabiye'yi Adeviye'yi rüyamda gördüm. Ben kendisine çok dua ederdim. Rabiye hediyelerin nurdan tabaklar içinde bize geliyor dedi. Kendisine bu nasıl olur diye sordum. O da hayatta olan müminler ölüler için dua ettikleri vakit ipek mendiller içinde nurdan tabaklara konur, ölüye götürülür. Ve işte bu filanın sana hediyesidir denir. Nitekim Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ölü suda boğulmak üzere olup kurtulmak için yardım bekleyen bir insan gibidir. Babasının, kardeşinin veya herhangi bir dostunun duasını bekler. Bu, onun nazarında bütün dünyadan kıymetli olur. Dirilerin ölülere hediyesi, dua ve istiğfardır, buyurdu. Yine zatın birisi anlatıyor. Kardeşim öldü, onu rüyada gördüm. Kendisine, mezara konduğum vakit ne durumdaydın diye sordum. Bana birisi elinde bir ateş meşalesi olduğu halde yanıma geldi. Tam bu sırada birisi bana dua etti. Eğer onun duası yetişmese o gelen o ateşle bana vuracaktı, dedi. Bunun için defnedildikten sonra ölüye telkin ve dua müstehaptır. Saat bin Abdullah el-Ezdi diyor. Can çekişmekte olan Ebu Ümame el-Bahili'nin ziyaretine gittim. Bana, ben öldüğüm vakit, Rasulullah'ın emrettiği gibi beni defnedin. Zira Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem, sizden birisi ölüp, kendisini mezara koyduğunuz ve mezarını tesviye ettiğiniz vakit, biriniz kalksın, mezar başında dursun ve adama, ey filan kadının oğlu filan, diye üç kere seslensin. Birinci de o duyar, fakat cevap veremez. İkinci de doğrulur. Üçüncü de beni irşat et, allah Teala sana rahmet etsin, der. Fakat siz onun bu söylediklerini duyamazsınız. Adam, dünyadan çıkarken Allah'ın birliğine, Muhammed aleyhisselamın onun resulü olduğuna inandığını hatırla. Zira sen Allah'ı Rabb, İslamiyeti din, Muhammed aleyhisselamı peygamber ve Kur'an azimü şanı da imam ve kitab olarak kabul ettin desin. Çünkü nekir ve münker meleklerinden her biri bu soruları tehir eder ve bekler. Nihayet artık gidelim. Zira burada durmamızı gerektirecek bir iş kalmadı. Zira ona hücceti telkin edildi. allah Teala da onun şahidi olur buyurdu. Mezarları ziyaret etmekte, biri ziyaret edene, diğeri de ziyaret edilenlere ait olmak üzere iki fayda vardır. Ziyaret edene faydası, ölümü hatırlamak ve kendisine ona göre çeki düzen vermektir. Ziyaret edilene faydası, ona dua etmek ve duasından faydalanmaktır. Artık ne ölülerden ibret almak ve ne de onlara dua etmeden geçmek doğru olmaz. Ziyaret edenin ibret alması şu şekildedir. Orada yatan adamın kendisi gibi ve belki de her bakımdan daha üstün olarak yaşadığını, nihayet ölüp, o kara toprakların kendisini siyenesine çektiğini, orada bedeninin nasıl çürüyüp dağıldığını, kabrin ya cennet bahçesi veya cehennem çukuru olduğunu, kendisinin de yakında oraya gideceğini ve aynı haller ile karşılaşacağını düşünerek hazırlanmaktır. Mitraf bin Ebubekir Bekir el Huzeli diyor. Abdi Kaiz oğullarında. Yaşlı ve abit bir kadın vardı. Gece olunca kemerini sıkar ve ibadetine devam ederdi. Gündüz olunca da mezarlıklarda dolaşırdı. Kendisine mezarlığa ne çok gidiyorsun diye soranlara, katı kalp tamamen kuruduğu vakit onu ancak çürümeyi düşünmek yumuşatır. Ben ise mezarlığa gittiğimde onların mezarlarından çıktıklarını, ''Onların toz toprak içinde olan yüzlerini, değişen cisimlerini ve çapaklı gözlerini görür gibi oluyorum. Bu nasıl bir görüştür? Eğer bunu insanlar bilseler, onun acılığına dayanamazlardı. Bedenleri helak ederdi.'' dedi. Fakihin biri, Ömer bin Abdülaziz'i ziyaretinde, onun ibadette gösterdiği cehd gayretinden, Yüzünde ve rengindeki değişikliğe şaşarak, ''Bu ne haldir?'' deyince, Ömer bin Abdülaziz, ''Ya beni öldükten birkaç gün sonra mezarımda ziyaret etsen, işte o zaman gözlerimin çıkıp yanaklarımın üzerine aktığını, dudaklarımın dişlerimi kapamadığını, ağzımın açık kalıp oradan irin ve cerahatın akmakta olduğunu.'' karnımın şişip göğsümün üzerine geldiğini, bağırsaklarımın döküldüğünü, burun deliklerinden irin ve kurtların çıktığını görmekle şimdi gördüğünden çok daha feci bir manzara ile karşılaşırdın." dedi. Ölüyü övmek ve onu hayırla anmak müstehaptır. Hazreti Ayşe'nin radıyallahu anha rivayetinde Resûlullah sallallahu aleyhi ve sellem adamınız öldüğü vakit onu bırakın ve aleyhinde dedikodu yapmayın buyurmuştur. Başka bir hadisi şerifte ölüleriniz hakkında kötü söylemeyin zira onlar takdim ettiklerine ulaştılar buyruldu. Bir başka hadisi şerifte de ölülerinize ancak iyilikle yad ediniz Şayet onlar cennetlik ise onlar hakkında kötü söylemekle günahkar olursunuz. Cehennemlik iseler zaten bulundukları hal kendilerine yeter. buyurulmuştur. Enes bin Malik radiyallahu anh anlatıyor. Bir gün geçmekte olan bir cenazenin kötü kimse olduğunu orada bulunanlar söylediler. Bunun üzerine Rasulullah, sallallahu aleyhi ve sellem o cezayı hak etti. Kötülerdendir buyurdu. Yine başka bir cenaze geçerken onu da övüyorlardı. Resulullah ona da iyilik vacip oldu. Onu hak etti buyurdu. Hazreti Ömer radıyallahu anh bunun açıklanmasını isteyince Resulullah bu adamı övdünüz Cennete girmeyi hak etti. Ötekini de yerdiniz. O da cehennemi hak etti. Zira siz yeryüzünde Allah'ın şahitlerisiniz." buyurdu. Yine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, "Bir adam ölür. Allahü Teala onun kötü bir kimse olduğunu bildiği halde cemaat hep onun iyiliğine şahit ederse Allahu Teala buyurur ki Ey meleklerim! Şahit olun. Ben kullarımın bu kulum hakkındaki şehadetlerini kabul ettim ve onun hakkında kendi bildiklerimden vazgeçtim.'' buyurur. Ölümün Hakikati Allahü Teala, Ali İmran Suresi 169. ayetinde Sakın Allah yolunda öldürülenleri ölüler sanma. Doğrusu onlar Rableri katında diridirler, cennet meyvelerinden rızıklanırlar buyurdu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, Mezar ya cennet bahçelerinden bir bahçe veya cehennem çukurlarından bir çukurdur buyurmuştur. Enes'in radıyallahu anh rivayetinde, Resulullah, sallallahu aleyhi ve sellem, ölüm, kıyamet demektir. Ölmüş olanın kıyameti kopmuş sayılır, buyurmuştur. Yine Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem, sizden biriniz öldüğü vakit, varacağı yeri akşam sabah kendisine gösterilir. Cennetlik ise, cennetteki yeri, cehennemlik ise, cehennemdeki yeri gösterilir ve işte kıyamet günü dirilip gideceğin yer burasıdır denir, buyurmuştur. Ebu Kays anlatıyor. Alkame ile bir cenazede bulunmuştuk. Alkame, işte bu adamın kıyameti koptu dedi. Hazreti Ali de radıyallahu anh, cennetlik, veya cehennemlik olduğunu bilmeden hiçbir nefis dünyadan ayrılamaz demiştir. Ebu Hüreyre'nin radıyallahu anh rivayetinde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Garip olarak ölen şehit olur. Kabir iptilasından emin olur. Gıdalanır ve cennetten rızkının rüzgarı kendisine estirilir ve kokusunu alır, buyurmuştur. Mesruk diyor ki, Mezarında rahat edip, dünya sıkıntısından ve Allahü Teala'nın Teâlâ'nın azabından emin olan kimse gibi hiçbir kimseye gıpta etmem. Yahya bin Velid diyor, Bir gün Ebu Derda ile geziniyorduk. Kendisine, Dostların hakkında neyi seversin diye sordum. O da,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 ''Ruhu bedeninden ayrılan mümin, cezaevinden tahliye edilen mahkum gibidir.'' dedi. Zevklerin en üstünü, Allah uğrunda ölen şehitler içindir. Zira onların savaşa çıkmaları, dünyadan tamamen ilgilerini kesip, Allah'a ulaşmaları ve Allah uğrunda öldürülmeye rıza göstermeleri içindir. Onlar, ahireti alabilmek için dünyayı sattılar. Satan kimsenin gözü sattığında değil, aldığındadır. Ahirete baktığı vakit, onu aşk ve heves ile satın aldığını görür. Bunun ayrıldığı şeye hevesi az, fakat satın aldığı şeye hevesi çoktur. Kalbin yalnız Allah sevgisiyle kalması, her ne kadar bazı hallerde mümkün ise de, o anda ölmeyebilir ve hemen durumu değişebilir. Fakat savaş, ölümün sebebi olduğu için tam kalbi Allah'a yöneldiği ve masivayı terk edip her şeyden ilgiyi kestiği halde olur ki işte bu halde ölüm en büyük nimet olur. Çünkü nimet demek insanoğlunun arzu ettiği şeye ulaşması demektir ki bu halde mevcuttur. Bunun için Allahü Teala Nahl suresi 57. ayetinde istedikleri her şey onlar içindir buyurmuştur. Bu cennet zevklerini bir araya toplayan en şumullü bir ibaredir. Azapların en büyüğü de insanı arzuladığı şeyden uzaklaştırmaktır. Allahü Teala Sebe suresi 54. ayetinde Artık kendileriyle dünyaya dönüş arzularının arasına engel çekilmiştir. Nitekim bundan evvel emsallerine de böyle yapılmıştı. Çünkü onlar azap ve kıyamet hakkında endişe veren bir şüphe içindeydiler, buyurmuştur. Bu da cehennem ehlinin azabının en şumullü bir ifadesidir. Hazreti Aişe'nin, radıyallahu anha rivayetinde babası Bedir savaşında şehit düşen Cabir'e radıyallahu an hitaben Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Cabir sana müjde olsun ki Allahü Teala babanı diriltti ve onu manevi huzuruna aldı ve benden ne istersen dile sana vereyim dedi. Baban da ''Ya Rab, sana hakkıyla kulluk edemedim. Senden bütün dileğim, beni bir daha dünyaya gönderip, senin rızan için sevgili Habibinin önünde tekrar şehit olmaktır.'' dedi. allah Teala, ''Benim ilmimde senin bir daha geri dönmen imkansızdır.'' buyurmuştur. Kabül Ahbar diyor ki, ''Cennette ağlayan bir adam bulundu. Ona, cennette dururken daha ağlamanın sebebi nedir diye soranlara, ben Allah uğrunda bir defa şehit oldum. Halbuki dünyaya dönüp birkaç defa şehit olmayı istiyorum ve bunun için ağlıyorum dedi. Şu da bir gerçektir ki, mümin ölür ölmez dünyada mahpus gibi olduğu Allahü Teala'nın fazlıyla kendisine bildirilir karanlık bir evde hapsedilip geniş bir bahçeye kapısı açılan bir insan gibi olur. Böyle ağaç, meyve, yeşillik ve kuşlarla süslenmiş olan o geniş bahçeyi gören insan daha o karanlık eve girmek ister mi? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bu hususta bir darbo mesel getirerek ölen bir kişi hakkında bu adam dünyadan göç etti ve dünyayı ehline terk etti. Şayet bu ayrılışından memnun ise, sizden herhangi birinizin anne rahmine dönmek istemediği gibi, o da dünyaya dönmek istemez, buyurmuşlardır. Bir adamın öldüğünü haber verdiklerinde, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, ya istirahattadır veya dünyadakiler Ondan istirahata kavuştular, buyurdu. Yani iyi insan ise istirahat etti. Kötü insan ise millet şerrinden kurtuldu. Ebu Ömer anlatıyor. Biz çocuktuk. İbni Ömer radıyallahu anh yanımızdan geçerken bir mezara baktı. Mezarda çöl boncuğu gördü. Alınmasına emretti ve bedenlere bu toprak zarar vermez, kıyamete kadar mükafat veya mücazat görecek olan ruhtur, dedi. Amr bin Dinar diyor. Ölmüş olan herkes, hayattakilerin ne yaptıklarını, hatta kendisini yıkayıp kefenlediklerini de bilir ve onlara bakar. Malik bin Enes, radıyallahu anhuma da, müminlerin ruhları, istedikleri taraflarda dolaşmak için serbesttirler dedi. Lokman bin Beşir de Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem minberdeyken iyi bilin ki dünyadan sineğin dünya boşluğunda dolaştığı boşluk kadar zaman kalmıştır. Ölülerden olan kardeşleriniz hakkında sizi Allah'a havale ederim. Zira sizin her yaptığınız onlara arz olunur.'' buyurmuşlardır. Ebu Derda radıyallahu anh, ölmüş olan dayısı için, ''Allah'ım, Abdullah bin Revah'ın karşısında rezil olacağım kusuru işlemekten sana sığınırım.'' demiştir. Abdullah bin Amr bin El-Ahs'a, radıyallahu anh, ölen müminlerin ruhları nerededir, diye sorduklarında, arşın gölgesinde, beyaz kuşların kursağında, kafirlerin ruhları da, yedi kat yerin dibindedir, dedi. Ebu Said el-Hudri, radıyallahu anh, Resulullah'ın, sallallahu aleyhi ve sellem, ölü, kendisini yıkayanı, taşıyanı, ve mezara indireni bilir dediğini rivayet etmiştir. Ubeyd bin Ömer diyor. Mezardakiler haberi araştırırlar. Yeni bir ölü geldiği vakit ondan çeşitli haberler sorarlar. Mesela falanca ne haldedir derler. O da o öldü meğer size gelmedi mi der. Onlar da İnna lillahi ve inna ileyhi raciun. Başka tarafa gitmiştir derler. Ebu Eyyub el Ensarî'nin rivayetinde Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir müminin ruhu bedeninden ayrılınca Allahü Teala'nın rahmetine mazhar olan mümin kulların ruhları adeta önde gelen bir müjdeci gibi onu karşılarlar. Bu arada bir kısmı, ''Bırakın, kardeşiniz biraz nefes alsın, çünkü büyük zorluktan yeni kurtulmuştur.'' derler. ''Falan ne yapıyor? Falan nasıl? Falanca kız evlendi mi?'' diye sorarlar. Daha önce ölen bir adamdan sorduklarında, ''O benden önce öldü.'' der. Bunun üzerine onlar, ''İnnâ lillâhi ve inna ileyhi râciûn.'' O haviyeyi boylamıştır derler, buyurmuştur. Mezarın ölüye söyledikleri. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem, ölü mezar'a konduğu vakit mezar yazıklar olsun sana, ey Adem oğlu. Benim hakkımda seni kim aldattı? Benim fitne, karanlık, yalnızlık ve kurtlar-böcekler yeri olduğumu bilmiyor muydun? Üzerimde bir ileri bir geri gezinip dururken beni düşünmedin mi? der. Şayet iyi insan ise onun namına bir yetkili mezara cevap verir ve der ki bu adam emri maruf ve nehy münker ettiysen ne dersin? Mezar, o zaman ben onun için yeşil bir bahçe olurum cesedi de nur olur ve ruhu Allah'a yüksedir buyurdu Ubeyd bin Umeyr diyor her ölüye mezarı şöyle seslenir Ben karanlık ve yalnızlık yeriyim şayet hayatında Allah'a itaat ettinse, bugün ben sana rahmet yeri olurum eğer asiysen ben sana azap yeri olurum. Ben öyle bir yerim ki, itaat ettiği halde bana gelmiş olan, sevinmiş olarak benden çıkar. isyankar olarak bana giren de, helak olarak çıkar, der. Muhammed bin Sabih de şöyle diyor. Bir adam mezara konup, azap olduğu veya haşa, gitmeyen bir şeyle karşılaştığı vakit, Civarındaki komşular, ''Bizden ibret almadın mı? Biz senden önce gelmiştik. Bizi görmedin mi? Bugünü düşünmedin mi? Bizim amellerimizin kesildiğini görmedin mi? Halbuki senin defterin açık idi. Eksiklerimi tamamlayayım demedin mi?'' derler. Mezarı da kendisine seslenerek, ''Ey dünyanın dış görünüşüne aldanan, tanıdıklarından, Senden önce toprak altına girenlerden ders almadın mı? Onlar da dünyaya aldanıp dururken, ecelleri kendilerini mezar altına aldı. Sen hiç aldırmadın, şimdi çekersin, der. Yezid-i diyor. Duydum ki, insan kabre konduğu vakit, ameli kendisini ihata eder. Sonra Allahü Teala amelini konuşturur ve, Ey çukurunda yalnız kalan kul! Dost ve ahbaplarının hepsi senden ayrıldı. Bugün yalnız bizimle kaldın, der. Kabül Ahbar da diyor ki, Duyduğuma göre salih insan, kabre konduğu vakit, namaz, oruç, haç ve zekat gibi amelleri kendisini sarar. Azap melekleri ayakları ucundan geldikleri vakit, Namaz karşılarına çıkar ve bu adam bu ayakları ile Allahü Teala'nın huzurunda kıyam etti. Namaz kıldı. Buna azap edemezsin. Azap melekleri baş tarafından geldikleri vakit oruç karşılarına çıkar ve bu kafa dünyada Allah için oruç tuttu. Aç ve susuz kaldı. Kendisine buradan azap edemezsiniz der. Azap melekleri, vücudunun diğer bölümlerinden azap etmek istedikleri vakit, haç ve cihat gibi ibadetler karşılarına çıkarak azap etmelerine engel olurlar. Azap melekleri, elleri tarafından geldikleri vakit sadakalar karşılarına çıkar ve Allah rızası uğrunda bu ellerden nice sadakalar çıkmıştır, siz bunlara azap edemezsiniz derler. Bu sırada azap melekleri de, Dünyada temiz yaşadın, temiz öldün. O halde burada da rahat yat derler. Bu sırada rahmet melekleri gelir. Cennetten döşek ve kaftan getirirler. Göz gördüğü kadar mezarını genişletirler. Cennetten ışık getirirler. Kıyamete kadar kabri nurlanır. Allahü Teala bizleri de bu zümreden eylesin. Amin. Bi hürmeti men erseltehu rahmeten lil alemin.